الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل وإذا مرضت فهو يشفين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين أما بعد Fain asdaq al-hadisi kalamullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharra umuri muhdathatha wa kullu muhdathatin bid'ah wa dalal. Bugün 14 May mayıs 2012. Bugün aslında iman dersini yapmamız lazım ama Musa kardeşin dediği gibi e, bir hastalık e, getirttık. Ondan dolayı e, şu anda hala tam toparlanamadık. Verimsiz olur diye iman dersi. Bir arkadaşlar dediler bir vaaz nasihat gibi hastalıkla ilgili ders değil, ilmi bir ders değil ama böyle bir müzakere yapacağız inşallah. Çünkü hastalıkla ilgili bir ders yapsak, bizim bütün derslerimiz bir meseleyi aldık elimize. Ee, bütün detaylarıyla, ilmi detaylarıyla anlatıyoruz. Yani mesela hastalık aldık, yani sigarayı aldık, yani müzik aldık. Bütün detaylarıyla anlatıyoruz. Bir kaynak cibi oluyor o ders Allah'ın izniyle. Öyle bir hazırlık yapmadığımız için şey babında bir yani bir muzakere, bir Aklımıza gelen şu anda hastalıkla ilgili bir şey yapacağız inşallah. Ders mahiyetinde bir şey. Bunu da ne icap etti? Çünkü ben kendime iyi hissettim. Dersi ilan ettik. Sonradan baktım. Verimsizim. Şey yapacağız. Onun için dersin invanını değiştirdik. Buradan da Musa kardeşimize geçmiş olsun deriz. O da hastanadaydır. Bir aydan fazla halibe yattı. Allah onun da şifasını versin. O da birkaç ameliyat geçirdi. Bugün de bize sürpriz oldu. O güzel sesini duyduk internetten. Allah onun da şifasını versin. Acilen kavuştursun. Bir de işinin başına dönsün. En güzel şekilde Allah ona da birçok şeyini almışsa ona öyle bir büyük nimet vermiş ki oturduğu yerde dünyada davet yapıyor her yere de şeyi gidiyor Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor ki Allah bir kulu sevse onu kendi yolunda kullanır adam marsaktır hiçbir şey yoktur ne yapıyor? Ne kendisine ne dinine faydası var. Ne ahiretine. Kendisine de faydası yok evet. Çalışıyor, para kazanıyor. Ha? Ama bir faydası yoktur kendisine. O paraydan kendisine aslında bir nevi harçlıyor. Çünkü bu dünya geçicidir. Bu dünyaya yatırım yapılmaz. Ahirete yatırım yapıl. Adam da var hiçbir şey yoktur ama Allah subhanehu ve teala ona bir imkan saklamış ne yapıyor? en büyük daveti yapıyor bu da Musa kardeşimiz gibi allah Teala onun sağlığını sıhhatini almış bir başı bir eli de şey var ise can var ise onu Allah subhanehu ve teala bir yer interneti de onu internet nedir? Ee, düşmanın, kafirin kurduğu bir sistemdir. Ama allah Teala bunu musulmanlar içinde bir fayda e, şey yapmış, hizmet babı olmuş. Biz de bundan faydalanıyoruz. Bunun zararı de var bize tabi. Ama bu çi silah gibidir. İyi de kullansan iyidir, kötü de kullansan kötüdür. Bunu da Allah subhanehu teala sevdiği kulu bu silahı eline verir, herde kullanır bu dünya Musa kardeş olmuş küçük bir köy gibi. Oturduğu yerden sesini ulaştırabiliyor. Halbuki Musa köyünde sesini bile çıksa balkına kimse duyamaz onu. Ama şu anda bir dünya dersleri yayıyor. Ee, arkadaşlara vesile oluyor. Linkler atıyor. Teşvik ediyor. Hatta bizim bu derslerimizin birçoğu Musa kardeşin teşviki babında olmuştur. Bunu neden ben zikrettim? Çünkü demeyelim hastalandım, yen yani bir musibet geldi başıma. Yen yani bir iflas musibeti, yen yani ölüm musibeti, yen yani hastalık musibeti, yen yani kaza geldi başıma. Tamam ben yıkılın, yere yığılın, her şeyi mu bırakım. Nedir? İşte bu musibet beni yırpladı, bu ölüm beni yırpladı, azizim gitti, malım gitti, hastalandım değil. Ne yapacaksın? Bunu, bu hastalığı nimete çevireceksin. Neyle çevirirsin da? Şükürden. Şükrettin, sen bu hastalığı nimete çevirdin. Şükretmedin, bu hastalık senin için hem bedenen nikmettir, hem o bir tarafta senin için nikmettir. Çünkü allah Teala'nın verdiği kadere itiraz ediyoruz. Asıl da hastalık nedir arkadaşlar? Hastalık Allahu Teala'nın verdiği bir nimettir. Bunu kim anlar? Mümin insanı. Mümin olmayan bunu bir nikmet görer. Madde olarak, Tuban olarak Bilimle olarak, insanoğlunun bilimiyle olarak biz hastalık alsak nedir? Hastalık beden zayıf düşer. Yani bir virüs gelir, yani bir mikrop gelir, bedende yerleşir. Yani kendin bir vesile olursun o mikrobin gelmesine. Yani e, besimin e, olmaz, yani üşütürsün. Bedenine bir hastalık gelir. Bunun da ilacı var. İlaç nereden var? eskilerin demişi gibi demişleri gibi kadimaleden var. Ne demektir? Yani ezelden ilaç var insanoğlunun. Allah Teala e, dünyayı yaratırken hastalığı da yaratmış, ilacı da yaratmıştır. Ama zamana, mekana göre her kendisine göre ilacı bulmuştur. Gün bütün cüm ilerliyor. Şu anda zirvedeyiz. Bir gün gelir bizden sonra gelenler bizdenle Alay eder. Nasıl bu hableyi kullanıyorsunuz? Ki biz eskiden nasıl diyoruz? İnsanlar verem hastalık olurdur, veremden ölürdür. Şu anda veremden ölen imkan yoktur birden olsun. Bir gün gelir, insanlar da bizimle böyle değil. Türk ilerliyor. Ama Türk bir yoktan bir şeyi keşfetmiyor. Mevcuttan bir şeyi keşfediyor. Anlatabildim mi? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Allah. Ey Allah'ın kulları tedavi olun. İlaç alın. Çünkü Allah Teala diyor ki Resulullah, bir de vermişse, hastalık vermişse davasını da, ilacını da yaratmıştır, vermiştir. Bu evrende de <gülüyor> çalıştır bu. Bak insan oğlu neyle gücünde gün hastaneler, tıp ilerliyor? Neyle? Akıldan. İşte bak bu akıl çalışmanın yeridir. Sen aklı Çalıştırmasan burada ne olursun? İnsanlık mahiyetin ne olur? İptal olur. Allah Teala aklı akıldan insanı ne yapmış? İkram etmiştir. Bedenini en güzel şekilde yaratmış, en güzel dene vermiş ona akıl vermiştir. Bu güzel bedene bu güzel akıl, bu güzel akıl bu güzel bedene layıktı. Sen bunu çalıştırmasan ne olur? allah Teala diyor, akıllarını çalıştırmayanlar hayvandan daha aşağılıklı, aş, alçaktılar. Değil Aşırlık. mi? Aşağılıktılar. Hayvandan daha aşağılıktır. Hayvan nedir? Hayvanın da aklı var çalışır. Ama ne kadar çalışır? Yiyececek, çok alacak kadar. O kadar. Kendini kuruyacak kadar. O kadar aklı var. Ama insanoğlu aklı çalışır, bir evreni gelmiş imar etmeye. Onun için ilaç bulmak da bir sorun değil. İşte hastalık da nedir? Hastalık Allah Teala vermiş insana bu hastalık. Tıbban diyorlar ki bu bir sebebi var. Bir sebepten de dışarı alınır. Hastaneye git, doktor seni muayene ettikten sonra evet der sende bu hastalık var. Üşütmüşsün, mikrop almışsın vs. Ondan sonra diğer de bunun ilacı budur. Bazen de aciz kalır. Nedir hastalığın bilmiyorum, ilacını da bilmiyorum. Kanser gibi mesela. Neden sende kanser oldu? Bir kusun kanser'ı biliyorlar. Ama birçokun neden insanda bu hastalık oldu bilmiyorlar. İlacını da bilmiyorlar. Bu neden böyledir? Bu da Allah'ın bir hikmetidir. İcaz, muciz bir şeydir. İnsanoğlu her şeyi bulamaz. Çünkü Allah Tanrı diyor size akıl verdim, ilim de verdim ama ve ma utitum minel ilmi illa kalilem. İlimden de az, az zik verdik size Allah'ın ilmi yanında. Ama hayvanlar yanında, başkaların yanında ilimde nedir bizde? İlim boldur. Ama Allah'ın mutlak ilmi yanında bizim ilmimiz az zikti. Bak bunuyla ne yapıyoruz? Dünya ne kadar ilerlemiş? Füzelere kadar yapılır, uzaya kadar şeyler gönderiyorlar. Neyle bunu yapıyorlar? Akıldan ilimle. İşte hastalık arkadaşlar madde olarak budur. Yani bir sebebi vericiler bir sebebi çıkar. Bunu ehli imanın haricinde nasıl görüyorlar bu hastalığı? Bu kaderi görüyorlar. Onun için aman aman doktora git. Aman aman ilaclara sarıl. Haklı mılar? Evet. Bu kaderi inanıyorsa haklıdır. Bir artı bir iç. Bu hastalıktır. İlacın alsan %9'an ne olursun? İyi olursun. İlaç aldın %9'an İyi olur, şifanı bulur. Bugün de hastaneler de buna delildir. Hastalar hastaneye gidiyorlar, yüzde dokuzanı şifalarını buluyor. Neden bir artı bir için? Bu bizim dinimize aykırı mı, hayır? Resulullah dedi ki hadiste, ey Allah'ın kulları, tedavi olun, ilaç alın. Çünkü Allah bir hastalığı vermişse onun iladini de vermiş. Bırak güzel. Bir sorun yoktur. Bu dünya. Bir de madalyanın bir yüzüne bakarım. O da nedir? Ehli iman hastalığa nasıl bakıyor? Ehli iman yanında hastalık bambaşka bir meseledir. mı? İlakası olmayan ehli dünyaydan ilakası olmayan bir meseledir. Hastalık. Nedir? Evet. Evet biz tub olarak katılıyoruz. Bir itirazımız yoktu. Ama bu madalyonun o bir yüzünde ehli iman için daha baş başka şeyler var. Bunlar madde olarak bunu asas almışlar. Neyi asas almışlar? Bir sebebi var. Ha? Bu sebebi de çıkartmak için bir sebep var. Başka alacaksın çıkar. Yoksa bu iş olmaz bu kadar da. Bizde öyle değil. Bizde Başka bir nimet var. Bu nimette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَجِبْتُ لِا اَمْرِ Mumin Müminin durumuna çok şaşırırız. Şaşırır. Nedir? Neden şaşırıyorsun? Bir musibet gelse başına şükreder, eder. E, sabreder. Hı? Bunun da ecri var. Bu da mümin içindir, başkası için değil. Hatta diyor ki eline bir dikan batsa. Yani ben şu anda bunu böyle çektim elime bir dikan battı. Azıcık acıttı beni. Bunun bile ecri var. Bu da nedir kaidede de dedik ayette? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَقْ Bir zerreycen. Her yapsan her, şer yapsan şer. O nedir? Ölçüdür. Azıcık bir aziyet gelse bize Ecri var. Bu bir taraf. Neyin? Ehli iman bu hastalığa böyle bakıyor. Bir de ehli iman bu hastalığa demek ki bu hastalığın bir faydası var. Nedir faydası ehli imana göre? Bu hastalık Allah'ın bir vergisidir. Hastalık olmasa insan dümdüz geçse ne olur? Uyanmaz. Şimdi Allah subhanehu ve teala her insanı ne verir? Bir sarsıntı verir ona. O sarsıntı ona faydalı olur. Uyandırır onu. Şimdi sen bir iş yerinde çalışıyorsun. İstediğin gibi geliyorsun, gidiyorsun. Kimse sana bir şey demiyor. Bir gün sana ceza çıksa Disiplimin yerine döner. Bu hastalık da bu düzende öyledir. Allah Teala hastalığı bize verir, aslında faydası var. Birçok konudan faydası var. Şey faydalarına geleceğiz ama ne konudan faydası var? Tıp bana alalım önceden. Doktorlar diyorlar ki hastalığın bedene de birçok hastalığın faydası var. Mesela grip en basit hastalıktır. Tıp diyor ki grip insan için iyidir. İnsanın bedenine mikrop giriyor. Ak yuvarlaklar devreye sokuyor, tembelliği bırakıyor. Bir ordu gidiyor ak yuvarlaklar. O ordu devreye giriyor. Şimdi bir devletin ordusu antrenman yapmasa, tatbikat yapmasa ne olur? Hem silahları çürür, hem işe yaramaz, hem hantallaşır, Pretiği de yok. Yarın ciddi bir şey olsa savunamaz. Onun için her zaman savaş olmadıkça ordular tatbikat yapmalı. E ak yuvarlaklar da ordudur. Allah Teala öyle basit bir hastalık verir. Fazla bu ak devreye soğur. Mesela biz çocukça bize aşı yapardılar. Ne aşısı? Kolera. Başka ne var? Tifo, veren. veren, tifo bilmem ne. Bunlar nedir asıl da? Asıl da bunlar mikroptur. Kolera, tifo mikrobunu ama şey hasta olan mikrobu. Getirirler seni buraya aşılıyorlar. Ak ne yapıyor? Kendini düşmana göre düşmanın planını gücünü biliyor. Ona göre kendini hazırlıyor. Bundan sonra hakiki gelse mikrop, senin bedenini işleyemez. Hemen akvarlaklar devreye sokar. Demek ki hastalık nedir? Faydalı bir şeydir. Tübben da faydalıdır. Anlatabildim mi? Demek ki bedeni aynen çeliği nasıl demiri çelik yapmak için ateşe koyarsın, suya koyarsın çekiçten şeyinizinden e, altında olur. Ne olur? Çelikleşir. İnsan da hastalık Birçok hastalığın faydası var. Evet, bu tubanda açıktır. Ama bunu gelelim. Hastalık nedir? Hastalık da Allah'tan bir vergidir. İnsanın imanını güçlendirir. Bir de allah Teala bize imanı güçlendirmek için sadece hastalığı önermemiş böyle ezbere. Biz dedik bütün peygamberlerin görevi nedir? Hem sene ilmi getirir hem de kendisi uygular pratik olarak. Hicjet üzerimizden kalksın. Her peygamber gelir, uygular. Onun için Allah Teala diyor ki وَكَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Sizin için Resulullah'ta en güzel örnek var. En canlı örnek var. Getirdiği ilmi kendisi tatbik ediyor. Eydir Hastalık ve peygamberlere dönsek en meşhur peygamber, her peygamber bir şeyle örnek olmuştur. Biri iptilayla bedeninde, biri malında, biri vesaire davetinde <gülüyor> kim iptil olmuştur hastalıkla? Hazreti Eyyub Aleyhisselam. Hz. Eyyub Aleyhisselam öyle hastalık olmuş ki kimse yanında kalmamış. Bir peygamberdir malı, evletleri, hepsi yok olmuş. Bir hanımı kalmış yanında, Her kişi onu terç etmiş. Ondan önce her kişi onun tarafında. nere kadar sabretti? Sonuna kadar. Ümidini Allahu Teala'den Teala'dan kesmedi. Ondan sonra allah Teala ne verdi ona? Sıhhatini verdi. Sabrettikten sonra. Sıhhatini verdi. Evletlerini fazlasıyla verdi. Malı fazlasıyla verdi. Demek ki bu hastalık nedir? Bizim için bir imtihandır. İmtihan faydalı mı? Faydalıdır. Bu dünya zaten imtihan olduğu için hastalık da bir imtihandır. Bir mümine hastalık geldi görevi nedir? Sabretmesi lazım. Eydir sabretmesem ben ateizm. Hastalık geldi ne yapacağım? Sabaha kadar git mırın gırın ya. Bağır çağır su kokta ben niye hastalık bana geldi niye böyle oldu? Ne değişir? Ha? Hiçbir şey değişir mi? Hiçbir şey değişir Hastalığı artar. Ha, hastalığı artar. Aferin. Psikoloji olarak tübbel diyorlar. Hastayım hastayım hasta olursun. Psikoloji olarak. Hasta değilsin. Aslında psikoloji olarak yıpranırsın, Hasta olursun. Ama mumin ne yapacaktır? Hastalık geldi Allah'tandır. Sabredelim. Şükredelim. Sabır Şükür kitapta Kur'an'da ayetlerde geçiyor. Nasıl olunur? Hatta biz sabır dersiyle kaç ders yaptık? 5. Beş, Beş ders yaptık. Eyidir örnek Hazreti Eyüp. Örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah da hasta oldu. Ne yaptı? Şükretti. Sabretti, tedavi aldı. Tedavilerden de nedir? Tedavi almakta Allah Teala emir etmiş. Eyidir bu konuda da şeytan bırakır mı bırakmaz. Gelir ne yapar? İfrat tefrite götürür bizi. Bir kısım gelir diye tedavi etmek caiz değil. Çünkü tedavi tevekküle nedir? Karşıdır. Tevekkülü bozan şeylerdendir. Bir kısmına gelir diye hayır tedavi edeceğiz. İşin Allah'a bırakmayacağız. Haşa bak ifrat tefrik. bu muslümanların içinde var ama ehli iman ne yapar ehli iman hem tedavi eder hem sebep alır ama sebep tedaviye e, tevkül Pardon hem tevekkül eder hem sebep alır sebep almakta tevküle bağlıdır nasıl Aslında her şey Allah'ın elindedir hastalık Allah verdi Allah' alır o mikrobu için gönderdi senin bedenine girdi. Allahu Teala. Allahu Teala o mikrobe izin vermese gelebilir mi? Gelmez. O onun askeri mi? Askeridir. Ama Allah'ın e, e, kulu kim hastay eder? allah Teala. Kim şifasını verir? allah Teala. Mümin bunu böyle inanıyor. Ama mümin olmayan ne diyor? İşte bana bir mikrob geldi dışarıdan. Benim de ilacım hastanedadır. Doktorlar bana şifamı verirler. Onun için gidip en iyi doktoru arar. Hatta varır doktora. Doktor Allah aşkına kurtar beni. Anlatabildim mi? Ama mumin ne diyor? Ya? ya Rabbi sen verdin. Verdiğin nimete şükrederim. Şifa da sendendir. Ama ne yaparım? Evde oturup beklemem. Ne yaparım? Sebep alırım. Çünkü sebep almak burada Allah'ın emrine olmaktır. Ne dedi Resulullah ne diyor? Sebep alacaksın. ehl sünnet bu konuda ehli iman bir makulesi var. Diyor nekhudu bil esbabi ve nekfuru biha. Aslında biz sebepler ararız ama ona kifrederiz. Ne demektir kifrederiz? Yok söyleriz yani kifrederiz ona inanmalız. Yani sebep Sebep, biz sebebe tevekkül etmeriz. Şifanı veren nedir? Kimdir? Allah Subhanehu Teala. Ama ilac nedir? İlaç bir sebeptir. Ben işe giderim, sebeptir. Ama rızkımı kim verir? Allah verir. Çünkü Allah'la Allah o mahfuzda ne yazılmışsa odur. Ondan dolayı bunu iyi bilmemiz lazım. Bu itikadi bir meseledir. Sebeplere biz sarılmarız. Sebepleri Allah emrettiği için, dünyanın sünneti i olduğu için alırız. Ama ona ne yaparız? Bir nevi inanmarız, inkar ederiz oları. Almasını değil, ilacımız ondadır inkar ederiz. Allah istese sebepsiz de seni ilac eder. Kendisi koyduğu mukrobe emir verir, o mukrob canından dışarı çıkar, iyi olursun. Ama sünneti i kavniye, Dünyanın sünneti nasıl kurulmuş? İmtihan tarlası ya her şeyin bir sebebi var. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sebep aldı. allah Teala Resulullah'ı Mekke'den aldı Beyt-i Mekdis'e beyt, Mekdis e, beyt Mekdis'ten aldı 7 semaya çıkarttı bedeniyle canıyla götürdü. Ki kimse gidemez yedinci semaya Sidret-i Muntahaya. İmkanı yoktur bir canlı gitsin oraya. Canlı dünya semayı geçemez. Anlatabildim? tabi bildim. Ayet geçti gecibe. Lenzden fudu min aqtar al-ı semawati illa bisultan. Geçemezsiniz. Ama Rasulullah geçti. Eydir aynen Rabb Rasulullahın Rabb. Yanına çıkarttı Südratı Müntaaya. Meçeden, Medine’yi niye Rasulullah götürmedi? Edemez miydi? Ederdi. Niye götürmedi? O ayrı mesele bu ayrı mesele. Bu dünyavidir, sebeptir. O manevi Resulullah'a destektir. Bu dünya sebep alınır. Resulullah'ın onu gösterseydi bütün evliya göstermesi lazım. Onun için yoktur bir evliyaullah tağutun hılıncından kurtarsın. İlla Allah ayrı istisnadır. Ama dünya gereği o onun başına alacak o da tarihte örnek olacak. Resulullah bir ordu toplanmış. Kureyş ordusu arıyorlar. Onunla arkadaşı Abubakir Sıddık'ı. Resulullah gar hiraya girip gizleniyor. Üç gün orada kalıyor. Ondan sonra gizli gizli Medine'ye kadar gidiyor. Kaç günde? Bir hafta. Kaç günde gidiyor? Medine. Ye. Bir hafta yahu. İyidir. Niye? Niye? Bu dünya sebepler dünyasıdır. Handak savaşında niye handak kazdılar? Sebep alacak. Yoksa o fırtınayı handak kazdıktan sonra önce gönderdi Rabbil Alemin orduyu dağıtırdı, ordu gelemezdi. Bu dünya sebepler dünyasıdır. Biz sebep alacağız ama sebebe güvenmeyeceğiz. Bizi handak'ı kazmamız Resulullah demedi kurtardı. Bizi Allah kurtardı. Ama o handak bir sebepti. Onun için biz Yan gelip yatmarız. Ne deriz? Biz sebep alacağız. Doktora gideceğiz, ilacımızı alacağız. Ama bu ilac bizi kurtardı, desek Allah kurusun, insan çifre kadar gidebilir. Allah, Allah'ın izniyle biz kurtardık. Bu ilac nedir? Bir sebeptir, biz alıyoruz. Biz bu ilaca inanmıyoruz. Biz Allah şifayı verir, hastalığı verir, şifayı da Allah'u Teala verir. Onun için Hz. İbrahim dilinden Şuara suresinde Allah Subhanahu ta'ala ne diyor? Ve ida maridtu fa Hasta olsam o beni fa huwa yashfin o beni verir. şifa muell. Şifa Allah'ın elindedir. İlaçlar sebeptir. Doktor nedir? Sebeptir. Doktor şifayı veremez. Bugün de Doktorlar bile hatta ehli iman da olmasa, ehli dünya da olsa, hatta ateist doktorlar da olsa adam tıkanıyor diyor senin işin Allah'a kalmış. Bak o da bile laf gereği e bizim eski siyasetçiler gibi laf gereği inşallah maşallah diyenler. Bu laf gereğidir. İnanarak demiyor ama ehli iman bunu inanarak diyor. İşte senin işin Allah'a kalmış. O Allah Çindir, İşte hastalığı veren. Doktorun bilmediği şey doktor çok şeyde acizdir. Onun için allah Teala Teala'nın hikmeti gereği bu doktorlar her şeyin ilacını kutsaydılar meydan okurdular. Tarihte var. Bak Fıran ne diyor? Ya Haman diyor. Ya bir kula benim için çıkayım bakayım bu Musa'nın ilahı nedir? Musa diyor benim ilahım yukarıdadır. semadadır. Bakayım ilahını gör. Meydan okumalı istiyor. Yacuc macuc en son tağutlar. Yacuc macuc çıkartacaksın, yer üzerinde her çeşit öldürürler. Yemekleri, suyu içerler. Denizleri içerler bile. Gölleri içerler. Göl kalmaz. Yani Van gölini geçerler hepsini içerler. Tabariye gölü var. Ürdün'den Filistin arasında. Şam'ın şey, Lübnan'ın o üç kente Orada bir büyük göl var. Cuman gölü kadar. Onu içerler. Hadiste diyor birden insanlar geçerler derler. Burada tabariye gölü vardır bir zaman. Ne yaparlar en sonunda? Oklarını havaya atarlar diyor. Diyorlar ehli arzı kaza ettik. Ehli semayı da bitirdik. Meydan okumak. Meydan okumak. Ama doktorları allah Teala her hastalığı bulsaydılar bu sefer meydan okurdular. Allah Teala diyor bak ne kadar ilerlerseniz acizsiniz. Bak kanser hastalığına ilaç bulamıyorlar. Yarın buna bilirler. Başka bir hastalık çıkar ona bulamazlar. Kansere hele kanserin hele bulmamışlar, aydış ID çıktı. AIDS'i bulamışlar şu anda bir başka hastalık var. Bundan 5-6 senedir çıkmış. Onun ismini bilmiyorum. Onun da önünde acizler hala. İşte İnsan oğlu acizdir. Hastalık nedir arkadaşlar? Bir nimettir. Hastalık celdi bedenine bir nimettir. Bedenin güclenir. imanın güclenir. Onun için bir hadiste de Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem bir mümine ne isabet ettiyse hastalık, çeder, iflas, ghem, hem, musibet ne iflas ettiyse, başına geldiyse velo bir diçan dedik çibattı illa keffa Keffarallahu biha min hataya. İlla onun karşılığında allah Teala ne yapıyor? Bir günahını azaltıyor. Yani elime bir diken batsa bile bu acının karşısında bir günahım oradan siliniyor. Ne kadar hastalık o kadar çaffaret. Ama hangi hastalık? Hasta, mırıngırın, şikayet olmaz. Şükür olacak, çaffaret olacak mırıngırın ettin hastalık gittin millete şikayet ettin ne olur hastalık bitti çaffarat yoktur sana cime şikayet ettin ki oradan bekle insan alımı ne verir sana çitene espirin verir sana yetkisi olarak pansumandır ondan sonra o askeri bedeninden kim çıkartır onun için tıp bazen aynen hastaya ilaç veriyorlar o hasta iyi olmuyor. Ama başkası daha kötüsü aynı ilacı verirler iyi oluyor. Neden? Bunun da Allah-u Teala'nın bir hikmeti var bunda. Onun için doktorlar çulahları da yoktur. Kalemlerini masaya vurup niye böyle oldu diyorlar. Bilmiyorlar. Kendileri de aciz kalıyor. Niye aynı ilaç aynı hastalıkta bu adamda iyi etti o adamı götürdü diyorlar. Demek ki her şey Allahu u Teala'nın elindedir. Bir rivayette de Buhari üstünde "Mâ min muslimin yasîbuhu adâ min marad femâ sivâha illâ haṭṭa Allâh bi min seyyâtihi kemâ taḥuṭṭu l-şeceratu Diyor ki bir musibet, bir çeder, bir hastalık gelse bir müslümanın başına o hastalığı hakkıyla sabretse, şükretse hataları düşer, dökülür. Bir de örnek veriyor. Bilirsiniz. Allah Teala örnek verir. Nasıl Resullah'ın, Resulların bize örnek vermiştir? Her zaman da ayette, hadiste örnek gelir. Dürçi bir sonbaharda değil mi? Yapraklar dökülür. Sonbahar. Sonbaharda ağaçlar yaprak döker. Sarılır, dökülür. Aynen böyle hataların o yapraklar gibi dökülür. İstemez misin yapraklar dökülsün, çürüsün? Kurtarırsın o, o yapraklardan beden içinde hatalardan isterim. Onun için işte bu hastalık o kadar önemlidir. Önemi nedir? Hastalığın işte bu hata, hatayaları bu vaballeri bu günahları bedenimizden hepsini döçür. Ama hangi hastanın bedeninden döçer? hakkıyla kul olan hakkıyla kul olan kimdir? Allahu Teala'dan sadece şifasını bekleyen sebeplere küfreden inanmayan değil sebepleri alırım sebepleri almam Allah'a iman etmem demem. demez neden? çünkü allah Teala diyor sebep alın ama sebeplere güvenmem Sebepler benim için Allah'ın emri olduğu için alıyorum. Değilçi sebepleri alıyorum ben. He? Beni kurtarsın diye. Onun için bazı arkadaşlar geliyorlar diyorlar ki hocam, biz ayetel kursu okuyoruz geceden, üflüyoruz ama yine kötü rüyalar görürüz, kabus görürüz, kara basıyor. Neden? Ayet-el Kırs'ı okuyoruz. Bak Resulullah bir artı bir için niye olmuyor? Ayet ne diyor orada? قُلْ هُوَ مِنْ Bu sizdendir. Çek kendiniz. Nedir çek? E sen laf gereği okuyorsun ayet-el Ağzın alışmış okuyorsun, üflüyorsun. Ne dedin? Çimden istedin? Ayetin anlamını bilmedin. Huzur kalp olmadığı için Ne oluyor? Üflüyorsun, şeytan da sana gülüyor, ondan sonra gelip seni işliyor. Resulullah derken bir mümin ayetel kursuyu okudu, üfledi üzerine, şeytan onun yanına gelemez. Bunu Resulullah değil, şeytan da tavsiyasıdır. Onun için Resulullah Abu Hurayya'yı ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi doğru dedi ama kendisi yalancıdır. Onayladı doğru diyor. Şeytan da bunu onaylıyor. Diyor ki ayetel kursu okuyup ben size o gece yaklaşamam. Ama ayetel kursuyu biz nasıl okuyoruz? Allahü la illa, ne okuduk bilmiyoruz. Bazen namazda duruyoruz Fatiha'ya okuyoruz amin dedik. Nasıl okuduk da bilmiyoruz. Bazen dediğim gibi bir namaz kılıyor. Salam verdikten sonra sana gel bakalım birinci rükatten okudun, ikinci rükatten okudun Zembil sure. surat. Birçoku çemkümedir. Durar. Neden? Neden? hafası çarşıdadır. Dünyadadır. O namaz yazılır mı ona? Hayır. Onun için kıyamet günü gelir ya Rabb'i namaz. Yani şeyin dosya gelmiş içi boş. Evet namaz kılmışsın ama onun için resula diyor namazda ne taakkul yaptın o yazılır deftere. Celsi boş. Onun için bizim nafile namazlara ihtiyacımız var. Nafile namazlar nedir? Namazın sünnetleri dediğimiz. Allahu Teala gafil müminler bazen işte gaflete şeytanın oyunuyla gelir. O dosyaların içi boş olur Rabbil Alemin diye. Nafilelerden onu bir havantat sağlayın bu kullarım. Bu benim kullarım. Ehli iman bunlar. Ama nafilen yok ise çok güzel koyu selefiysen sadece itikat var, amel yoktur. Ne yazar? Ataş yazar bileti gönderirler. sana taşa namazın yoktu Bir artı bir iki. Onun için ayetel kursunu okurken ne okuduğumuzu bileceğiz. Kalp huzuruyla okuyacağız. Allahu u Teala'dan isteyeceğiz ki. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerin ağırdı derdi elini koy. Allahumma ente şafi la şifa'a illa şifa'uk Allahumma Şifaa la yugadir şaqan. Sen şifa vereceksin. Senden başka şifa veren yoktur. Şifa senin şifandır diyeceksin. Bunu inanarak söyleyeceksin. Ondan sonra diyeceksin bir şifa verici la yugadir şaqan. Bir şifacı bedenimde hastalığı yok etsin, hastalık koymasın. Bu nedir? İnanarak bunu diyeceksin işte inanmayarak desen ne olur? Ha? İnanmayarak desen yazılmaz. Allah Teala de kabul etmez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah اَدْعُوا اللّٰهُ وَاَنْتُمْ bil icabe Bu dua doğrudur. Ben gece gündüz dua ediyorum. Ama kabul olmuyor. E tabi. Duanın şartı var. Birçok şart var. En asas şartından nedir? Kalbin hazır olsun. Ve antum mûkinûne bil icâbe Öyle dua et ki muhakkak Allah Teala verir. Vallahi ciddi sen şu anda şu anda gönlünle istediğini bu niyetle getir bak olur. Allah'ın izniyle. Çünkü bu Resulullah'ın emridir. İste. Kalbinle iste. Allah Teala Kerim'dir. Yeter ki kulluğunu göster orada. Ama sen laf gereği dua ediyorsun ondan sonra ne dediğini de bilmiyorsun. Fikrin başka yerde olmaz. İşte ayetel kursun da okursun ne yaparsın? Üflersin üzerine. Bir yerin ağrıyor elini koy o ağrın üzerine bir Fatiha surası ok. ha? Bir Fatiha surası oku ama ne okuduğunu bil. Allah'ın izniyle ona şifa bulur. Çünkü Kur'an şifadır. İnanarak okuyacaksın. Ehli iman bunu inanarak okur. Ama biz bir kısım ehli imanla sorunumuz yoktur. Şeytanın da sorunu yoktur. Şeytanın derdi var. Bütün asker, şeytanı meşgul ehli iman eder. Bütün ordusunu salmış olanın yanına ne kupartsayalardan çağırdı ama kupartamıyor. Çok zorlanıyor. Bir de kim var? Ehli masiyet var. Bunlar maldır diyor. Kaçanı tut kalan maldır. Bunlar maldır. Bunlardan ne uğraşın? Bunlar benim adamım. Bu askerde de öyledir. Zayıfe asker gönder. ne güçlü kuvveti yeri vuracaksın? Bunlar basitler. Bunlar. Bunları dört tane asker gönder halleder bunların işi. Ama bir kesim var ortada olardan şeytan çok uğraşır. O da kimdir? İman etmiş. Ehli imandır. Ama nedir? basit kalmış, hakkıyla sebepleriyle almıyor. Ne yapıyorlar o zaman bu sefer? Ne bu tereftediler ne o tereftediler. Ne hakiki muminler, dünya ve ahiretleri saadet olsun, ne de ehli dünyadılar. Allah Teala ehli dünyaya dünyayı verir. Adaleti gereği. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبُّكَ مَحْذُورَكَ Allah'ın atağı, vergisi mahzur değil. Her çeşe verilir. Allah Teala diyor ki dünyayı ister, dünyayı veririm sana. Ahireti dünyayı ve ahireti veririm sana. Ehli dünyadır. Onun için bak ehli küfür bizden çok ilerlediler. Neden? Dünyayı istiyorlar hakkıyla. Dünyaları için sadıkla Allah Teala onlara dünyayı vermiştir. Ama ehli iman ahireti istiyor. Allah Teala bu dünyaya ahireti de vermiştir. Bak mutludur. Adam bir çadırda oturmuş. Adamda olduğu saadet krallarda yoktur. yani imandır. Burası zengindir. Burası Allah Teala'dan bağlıdır kalbi. Bir sorunu yoktur. Ama ortada kalan bizim teçhiz vay vayhalımıza. Bazı arkadaşlara diyorum ki bak başına ağrıyor, ağrı kesici var. Alıyorsun inanıyorsun ki ben bunu alsam 5 dakika sonra tak başım ağrısı keser. Haklı mısın? Haklısın. Dişin ağrıyor. He? Hele yapıyoruz. Dişin ağrısından. Ama bir ağrı çesici verirsen öyle sanki hiçbir şey olmaz. Bunu utaracaksın bu ilacı. Ağrı çesiciye inanarak utuyorsun. Utaracaksın bak. Kendi gözüne böyle koy. İlazı alacaksın diyorsun 5 dakika sonra ben şimdi rahatlarım. İşte sen ayetel kursuyu, Fatihe'yi öyle okusan rahatlarsın ama bırakmaz seni düşman. Baş düşmanı var ya bırakmaz. Her oku, oku der, okursun ama ne dediğini alamaz. Bir de alırken o ilaz gibi imanın olsa vallahi bizim çok şeyimiz çözülür. Evet. İşte hastalıkla ilgili e, musibetler Belalar, müşkületler, Allah Subhanehu ve Teala hepsini insan bir faydadır. Hatta başını ağırdı bile. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor başında bir ağrı oldu bu çaffarıdır. Bütün hastalıklar çaffarıdır. Kıyamet gününde, kıyamet gününde bazen günahların hasenetlerin bir olur. Sen ne yapacaksın? Sana fatura kesilir. Adalet gereği cehenneme gideceksin. Bu kadar cezanı çekeceksin. Anlatabildim. Çünkü bir artı bir ki Allah'ın adaleti gereği. Sen günah işlemişsin. Evet ebedi kalmazsın muvahhidiysen. Ama bu kadar ateşte girip cezayı kesileceksin. ceza kesilir biter. Ondan sonra Allah Teala rahmeti gereği bir başka defter açılır. Bu cezalar nasıl düşer? Kesti bitti vay haline. Sen gideceksin ateşe. O ateş öyle bir ateş ki deme. Ben giderim. Ne olur ki bir de sonuçta cennete geleceğim. Böyle kalbinden bile geçmesi lazım. Çok tehlikeli bir şeydi. Ateşe bedenimiz dayanmaz. Ataştan çıksak da ebedi cennette bize cehennemiyun diyorlar. Nedir o da? Yani bellidir biz cehennemlerden çıkan. Suratımızda bir iz var cehennem izi. Ebedi olarak kalır bizim. Bir de o azab ordan kim çekebilir? Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkarken cehennemi gösterdiler ona. Oların birçoğunu bize hadislerde vasfetti. Öyle vasfetti korkunç ki insan Kalbi dayanamaz. Eğer pilat kesildi gireceksin Allah'ın rahmeti gereği dedir defter açılır. Çaffaretler defter. Sen hak etmişsin ateş. Ama bazı defterlerin var. Allah-u Teala sana hastalık vermiş sabretmişsin. Ondan dolayı oradan düşer. Bir dikam batsa eline o çaffaret olur sana. Çaffaret budur işte. Kıyamet gününde Hesabından o günahlar silinir, silinir, silinir. Ne olur? Bir daha bakarsın, keder, hüzün içindesin. Gözün bakıyor, ehli cennet, cennete zumara girirler. Sen de ehli cehennemle zumara taburdasın. Bir daha bakarsın, melekler çeker seni bu tarafa koyarım. Ne kadar insanın sevincisi olur. Öyle bir ebedi hayatta. İşte bu çaffalattır. Bazen diyor ki hadislerde anlatıyor tabii ehl sünnet bunu çok 7-8 tane sebep var. Birisi de diyor ki bir diçanı bir aziyeti ceddenin ortasından kaldırsan o da senin için çaffaret olur. Yani sokakta geçtin baktım bir çocuklar top oynamışlar iki tane kala koymuşlar taş ondan sonra gitmişler. O taşları sen gel al bir musulman değil bir insan bile bir hayvan bile o taş ona hazret verirse sen onu çeksen Allah seni affeder biliyorsunuz bir fahişe kadını Allah Teala bir köpeğe su verdi diye onu affetti onun için bunlar nedir bu hastalık bir çafarettir. mümin hastalığa maddi olarak bakmaz Neyle bakar? Hastalığa manevi bakacaktır. Her şey Allah'ın Bir de kalbin hastalıkta itminan etsin. Yani şimdi sen doktora gittin. Doktor sana dedi bu böyle bu böyle. Nasıl doktor? Nasıl olacak? Ne olacak? Ne olacak? Bu ne olacak? Bu damar tıkandı o bilmem ne oldu. Endişeye kapılsan sen git imanını çekere. Evet rahat ol. Ne olmuş? Oldu filan tamam bunun nedir sonucu? Çünkü levh-i mahfuzda ne yazılmış onu görürsün. Ama sen burada sen kendi sayfanı düzenliyorsun. Ne koyarsan içinde odur. Onun için rahat olacaksın. İşte kadere imana dönelim. Hastalık da kadere imanından bir cüzdür. Her mümin kadere iman eder. Çünkü imanın şartlarından. Etmese çafir olur. Hepimiz ediyoruz. Sokakta düz bir vatandaşı da Türk Müslümanı kadere iman ediyor. Ehli ilim, aydınlarımız, iddialarımız, ilim telebeleri, alimlerimiz daha fazla iman eder. Kader Püf noktasını, bütün detayını bilirler mi? Bilirler. Teori olarak çitaplar okursun, dersler yaparız kaderle ilgili. Bir sorun var mı? Yoktur. Sünnete göre de, ehli sünnet dört imanın itikadine göre de, kadere imanı çok güzel anlatabilirim mi? Ama pratike geldik, intihana geldik, çok alim var sınıfta kalabilir. Pratikte başarılı oramız. O deneyim vasıtasıyla bir düşman vasıtasıyla. Onun için kadere iman ezbere değil, emeldir. Ameldir. Çünkü Allah Teala dedik ki öyle bir terazi yaratmış ki kıyamet gününde sadece amel tartar. İtikat tartmaz. Dil tartmaz. Ne tartar? Amel tartar. Ha kalbinde ameli var, dilinde ameli var. Sadece amelleri tartar. Ben sabaha kadar burada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği şeriatı anlatayım. Hem de dört dörtlük. Ondan sonra bunu amele dökmüyor. Terazide ne yazar? Sıfır. Bir şey yazmaz. Ha bu dediğini canlandıracaksın o zaman yazar. Canlanacak. Onun için ehli sünnette amel imanından bir cüzdür olması olmazdır. Çünkü terazi amel tartıyor. Nasıl bazı fırkaları şeytan aldatmış? ameli iptal etmişler. E o zaman teraziye ne götüreceğiz? Bir de her amel değil arkadaşlar dedi. Amelin terazinin aynı tartı, salihini tartı. Sen sabaha kadar çuvallarla amel getir, övün, meleklerin önüne koy da kaldır diyorlar bu defolu ameldir. Hiçbirisi geçerli değil. Terazimiz bu ameli tartmaz. E hangi amel tartar? Resulullah'ın yoluyla gelen ameli tart. Hangisini emretmiş? On üç Resulullah diyor bir amelde emrimiz olmadı, o mürdüttür. Mürdüt ne demektir? Nerede mürdüttür? Çenin yanında mürdüttür. He? Allahu Teala yanında. Resul yanında değil. Resul haber etti gitti ve ma'aleyke illa el-balas. Senin üzerine tebliğ. Allah Teala nerededir? Hesap gününde. Ya e Allah Teala orada kim temsil ediyor? Terazinin başında melekler. İden terazinin başında merdüttür. Merdüt nedir? Redd. Kaldır derler. Tartmıyoruz. Ne yapacaksın? Onun için kul bil ehseri amala. Size haber veririm amelleri en kötü olanın kimdir? Onlardır ki amel ederler. Cennet ederler. iyi amel işlemişler ama amelleri en fosforlu olanlardır. Emelin de salihi. Talihi değil. Onun için salih amel şarttır. Salih şükür şarttır. Şükrediyorsan salihini yapacaksın. Sabrediyorsan salihini yapacaksın. Çünkü bunlar hepsi ameldir. Amel salih olacak. Salih de şeriate göre olacaktır. Evet. Kısacası ehli imana göre hastalık bir nimettir bir çafarettir. İnsanı ee, insanı imanını tazeler, kendisine bir çeki düzen verir. İnsan ne kadar zayıf olduğunu ortaya çıkar. İnsan oğlu zayıftır. Çok zayıftır. Çok güvenmesin kendisine. Ne kadar yumruğunu masaya vursan çok basit. Allahu Teala bak Nemrut kimdir Nemrut bilir misiniz? Nemrut meydan okudu. Ne iddia etti? Rububiyet iddia etti. İlahlık iddia etti. Dedi ben, ben de Rabbim dedi. Hazreti İbrahim'e dedi. Nasıl Rabb'sin dedi. Dedi senin Rabb'in yapar? Dedi benim Rabb'in yaşatır diritir. Dedi ben de yaşatır diritirim. Getirin adamı. Birine dedi sen git serbestsin, o birisini öldürdün. Akıl bu kaderdir. Şeytan aldatmış onu, sen ne diyor yaşatır? Tamam aklına göre. Bak akıl seviyesinde de allah Teala iniyor. Davut kereyin. Dedi tamam Hz. İbrahim dedi. Benim Rabbim güneşi doğudan çıkartır, batıda Sen tersini yap. فَبُحِتَ الَّذ۪ي Bu Buhite nedir? Türkçede ne diyorlar? Şaştı. Şaştı değil. Ne diyorlar? Ya Beter oldu. Ha? Beter? Beter? Beter oldu Yok. Arda dilinde ne derlerız kan? Lord oldu. <gülüyor> değil mi? Yani hiç apıştırdı. Ha, apıştı mı? Ne oldu? Siz eli boş kaldı. Bir şey yapamadı. Yani yüzü kara çıktı, değil mi? Yüzü kara oldu. Ne yapsın? He? İşte budur. İnsan oğlu nedir? İddia eder ama ehli iman iddia etmez. Ehli iman Allah'a tevekkül eder ne kadar güclü olsan ha Nemrüt'e dönelim unuttum ben Nemrüt'ü niye söyledim şimdi Nemrüt ilahlık eddi etti Hz. İbrahim ataş attı Ateş, baktı bu Hz. İbrahim ateşe attı ölmüyor Ataş attı bağlamış ipten ataş atıyor Hz. İbrahim ataşın içinden ipler yanmış çözülmüş Hz. İbrahim ataşın içinden sanki Gülistan'dan çıkıyor ne yapayım seni Dedi beni bırak gideyim. Tamam dedi kurtarayım seni. Yoksa benim mülküm gidecek. Ondan sonra Allah Teala onu nasıl cezalandırdı bilir misiniz? Küçücük bir sinek. Küçücük. Belki gözden görünmez. Burnuna girdi. Ha? Başında kaşantı yapmaya başladı. İlaç milac. E nasıl Rab'sın sen? İddiye durdun. Gel kurtar bir küçük sinek. Allah'ın en zayıf mahlukı. Ne yaptı? Enteresan burada değil. Tarihte rivayetlerde diyor ki öyle oldu ki kral kral da değil rabdı cuva ha ne diyor insanlara gelin başıma vurun. <gülüyor> Hatta bir rivayette ayak kabıyla vuruyorlar başını. Vurdukça rahat ediyor. Kaşantı olur beyninde. Birkaç müddet böyle kaldı. Zelil o ayakkabıyla kabıyla ondan sonra öldü. İşte bu tarihte bir ibrettir. İnsan oğlu zayıftır. İnsan oğlu zayıftır. Onun için hastalığı arkadaşlar biz istesek nimete çevirdik şükürden. İstesek nimete çevirdik isyanla. İsyan nedir? Allah'ı kullara şikayet ederiz. Ya niye böyle bu hastalık geldi? Ya hala ben gencim ya hala filandır filan. Değil mi? Ne oldu? Ya doktor Sen Sanki şifa doktorun elindedir. Fazla eğer varsan acısan doktor sen acı acır İlaç verir sana. Halbuki o zavallı. Doktor belki o masadan kakamaz. Kendisi hasta olsa gider başka doktora yer anladın Anlatabildim. Onun için sen doktora gideceksin. Allah'ın emri olarak gidiyorsun. Yok doktora gidip şifa arıyorsun. Allah sana diyor evet. il illeti verdim. İlacını da vermişim. İlacını vermek hara neredir? Tabi ben gitmem şey tekstil fabrikasına nereye giderim hastaneye giderim hastanede ilaç var yeni mi de doğru seçerim Allah kıyı vermiş bana merdiven altında da bir doktora gitmiyim giderim hastaneye doktorların da en iyisini aramak tevekküle karşı mı hayır tam tersine şarttır ben her çeşep teslim etmem sebep tarlarsam en iyisini ararım, en en uzmanını ararım onun eline el altında yatarım. Beni ameliyat ederse yani ilacı ve reçetem yazıyorsa neden onun bilgisinden uzmanlığından bunu karşı değil tevekkülle. Onun için ehli, ehli sünnet alimleri diyorlar. Sebep almak tevekkülün gereğidir. Bazı fırkat ifrat etmiş tevekkül ederim Allah şifa mı verir? Yoktur bir beleşi. Sebep alacaksın, Allah şifanı verir. Otur evde Allah zembildeni yemek de seni, rızkını da vermez. Ama rızk veren Allah'tır. Ama sebep alacaksın. Ondan sonra rızkını verir Allah'ta. Evet. Hastalık arkadaşlar işte ehli iman için bir nimettir. Ama bu nimetin sabrını bilsek, itiraz etmesek, itiraz etsek nimet edin. Allah subhanehu ve teala hiçbir musulmana Hastalık çederi göstermesin. Bir de dersi bitirmeden önce şöyle derim. Hastalığı temenni etmek caiz mi? Çünkü bazı insanlar diyor ben hiç hasta olmadım. Hasta olayım sabredeyim keffaratım dögülsün. Caiz değil. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kaideler var siz düşmanı temenni etmeyin. Ama karşılaştığınız sabredin. Hastalık da bizim düşmanımızdır. Temenni etmez. Allah'tan Resullah'ın doğasından şifa her zaman sehat afiyet sorarmış. Hastalık sormazmış. Hastalık sormak cehalettir. Ya Rabbi bana hastalık ver ben sabredeyim bu cehalettir. Ya Rabbi bana hastalık çeder gösterme. Ama öyle bir şey yazmışsan bana da sabrın ihsanı şükrü ihsan et. Onun adasını neyse onu bana ihsan etti Ondan dolayı diyoruz ki Allah hiçbir Müslümana keder, musibet, hastalık, hiçbir bir türlü musibetlerden imtihan etmez. Çünkü biz bilmeyiz sabredebiliriz mi, etmeyiz. Belki şimdi imanımız kuvvetli ama hastalığı gördük, pratiğe geldik vay halimize. Sabretmeliyiz, sınıfta kalırız, gider bu dünyamız da o dünyamız. Onun için hiç kimseye hastalık vermesin, verdiyse de sabrı eksan eylesin. Allah bütün Müslümanları Resulullah'ın getirdiği e, dini anlamayı ve yaşamayı da nesib eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.